Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İsrail enerji altyapısını yenilenebilir kaynaklar üzerine kurmak için başlattığı atılımda dünyanın en büyük 5. güneş santralini açmaya hazırlanıyor. İsrail'in Negev çölünde 2016'da tamamlanmak üzere büyük bir proje başlattı. 1.1 milyar dolara mal olacak güneş santrali tamamlandığı zaman 121 megawatt elektrik üretecek. Aynı boyutta toplam 3 santral inşa etmeyi planlayan İsrail tek bir santralle 40 bin haneye gerekli olan enerjiyi üretebilecek. 3 enerji santralinin üreteceği 250 megawatt enerji, İsrail'in toplam enerji tüketiminin 2,5'una denk geliyor. İsrail 2020 yılına gelindiğinde enerji ihtiyacının %10'unu yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devleti'nin de Bright Source şirketinin inşa edeceği tesis, Heliostat aynalarından oluşan bir güneş ışını çiftliğini andıracak. Aynalardan yansıyacak olan güneş ışınları güneş enerjisini kulelere aktaracak. ışınları buhara dönüştürecek ve türbinlerde elektrik üretecek. BrightSource firmasının Fransız Eistom ile ortak hareket edeceği projede Kaliforniya'nın Mojave çölünde bulunan 344 megawattlık Ivanpah tesisinin ardından firmanın yapacağı en büyük ikinci tesis olacak bu. İç Anadolu'nun ilk tohum takas şenliği Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Çankaya Belediyesi'nin Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan Ziya Gökalp Caddesi üzerinde merkezinde gerçekleşen şenlik kapsamında paneller olduğu standlar kuruldu. Sefer Belediyesi Doğal Besin ve Bilinç Beslenme Grubu, Kır Çocukları, Tahtıcı Örencik Köylüleri, Buday Ekolojik Yaşam Derneği, Güneşköy Kooperatifi'nin katıldığı şenlikte gıda hakkı Yerli tohumların önemi, kırsal kalkınma, küçük üreticilerinin hakları konularında pek çok konuşma ve tartışma yapıldı. Tohumculukla ilgili mevzuatın yerli tohum çeşitlerinin üretim ve paylaşımında engeller yarattığı, geleneksel üretim biçimlerinin de tohumlarla birlikte pek çok hukuksal engelle karşılaştığı, küçük üreticinin tohum başta olmak üzere üretiminin her aşamasında yaşamını güçlükle devam ettirdiği konularına değinildi. Yerel gıda, üretim, kullanım zincirlerinin kurulmasının ekolojik, ekonomik ve sosyal önemine dikkatli çekildi. Ankara halkının yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocukların ve halk oyunları gruplarının katıldığı gösteriler de vardı. Bayramiç, Kurşunlu köylüleri çadırını al gel kampanyası başlattı Zafer. Madenciliğe ait olduğu öğrenilen Bayramiç Kurşunlu'daki feldspat madeni çalışmaları köylüyü tedirgin ediyor, tepkisini çekiyor. Bayramiç Orman İşletmesi'nin yol açımı için işaretlenmiş 260 ağacın maden sahası içinde yaklaşık 3000 ağacın kesileceğini beyan ne dile getiren Kurşunlu halkı bu kararların altında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun imzası olduğunu söylüyor. Sosyal medyada kampanya başlatan kurşunlu halkı Kaz Dağları'nda kurşunlu köyünde çadır kampı kampanyasına başlıyoruz. Köy ekmeği, peynir, köyde üretilen erzaklar bizden çadırını al gel diyerek ilk çadırı hafta sonu kurdu. Köy halkı bütün çevrecileri kampanyaya destek vermeye çağırıyor. Kurşunlu muhtarı Muharrem Gürel geçtiğimiz cuma günü Bayramıç Cumhuriyet Savcılığına giderek Bayramıç Orman İşletme Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu. Müdürlük tarafından Killiktepe mevkiinde ağaç kesimi işinde ehliyetsiz ve sigortasız işçilerin çalıştırıldığını belirten Muhtar Gürel, bu işçilerin çalıştırıldığına dair elimize gelen video CD'sini vererek suç duyurusunda bulunduk, diyor. Ve Greenpeace Akdeniz bir açıklama yaparak Sinop'ta kurulması planlanan Nükleer santralin tüm ülkenin sağlığını riske atacağına dikkat çekti. Japonya ile Türkiye hükümeti Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral konusunda bir anlaşma imzaladı. Ayrıca Japonya ile birlikte nükleer yakıt fabrikası ve nükleer teknoloji üniversitesinde kurulması planlanıyor. Türk hükümetinin Fukushima nükleer felaketinin sonuçlarını hala yaşayan Japonya ile nükleer anlaşma imzalamasını değerlendiren Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, Japonya'da hala 150 bin insan, Evlerinden uzakta, hala okyanusa radyoaktif su sızarken ve Japonya hükümeti kazanın gerçek sebebini ya da nasıl kontrol altına alacağını hala belirleyememişken nasıl Türkiye'ye nükleer teknoloji ihraç etmeyi düşünüyor? Türkiye hükümeti bu riski nasıl alıyor? Bireysel olarak uçak ya da araba kullanarak bir kaza riski almakla büyük bir yatırım yaparak tüm bir ülkenin sağlığını riske atmak, çok farklı konular diye konuştu. Aksu sözlerine şöyle devam etti. Üstüne üstlük Akkuyu Nükleer Santrali'nin çevresel etki değerlendirme raporu hala eksikliklerle dolu. Hiçbir acil eylem planı yok ve nükleer sorumluluğun kime ait olacağı belli değil. Böyle bir durumdayken hükümetin nükleerle ilgili ikinci bir anlaşmayı imzalaması ve bunu halkın görüşlerini almadan yapması Cumhuriyet'in 90. yılını kutlayan Türkiye halkının çıkarları kapsamında değerlendirilemez diyor Aksoğan. Eğer Türkiye 100. yıl için önüne bir vizyon koymak istiyorsa dünya genelinde büyüyen bir pazar ve istihdam kapısı olan yenilenebilir enerji teknolojilerine önermeli. Yenilenebilir enerjiler konusunda oldukça büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye yerli kapasitenin geliştirilmesi için yatırımlar yaparsa hala gelişen bir pazar içerisinde lider bir oyuncu olma şansını da elde edebilir diyerek Çözümün yenilenebilir enerji de olduğunu vurgu yaptı. Yeşil ve güneşli, barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi